ama bad fe anna astaqal hadis kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Wa sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin Salihin adlı hadis kitabını şerh etmeye, içindeki hadisleri okumaya devam ediyoruz. 45. baptayız. Diyor ki İmam Nevi Rahimahullah bab ziyareti ehlil hayri ve mücalesetihim ve sohbetihim ve muhabbetihim Hayır ehli insanlarla hayır sahibi hayır ardından koşan iyilikler ardından koşan Aleyküm Selam Allah'aleyküm İnsanları ziyaret etme, onlarla mücalese etme, bir arada bulunma, onlarla arkadaş olma ve onları sevme. Ve talebi ziyaretihim veya talebu ziyaretihim ve dua'u minhum Onları ziyaret etme konusunda ısrarcı olma ve dua minhum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 Arkadaşlarınızı, insanları seçici olun, seçin. Takva sahibi, iyi insanlar olsunlar. Hayır sahibi, Allahü Teala itaat eden insanlar olsunlar. Bununla alakalı da bizlere bu bapta bazı hadisler zikerecek İmamüleveri Hamdullah. Hadislerden önce ise Allahü Teala'nın Kes suresindeki Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasında geçen ee, biliyorsunuz bir olay var. Kehf suresinde bu nakl oluyor. Musa Aleyhisselam diyor ki: "İz qale Musa lifatahu la abrahu hatta abluğa majma'al bahrayni ov emzi hakuba." Yani daki delikanlı diyor ki: Yerimden ayrılmayacağım. Yani yoluma devam edeceğim. Yürümeye devam edeceğim. Ta ki nereye kadar? İki denizin birleştiği yere kadar.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 Kabe'ye gitmek gibi aynı. Bizim şeyhimizi ziyaret etmek. O beldelere gitmek. Günahlarından arınmak istiyorsan hatta kitaplarında diyor yani Kabe'ye gidip diyor niye o kadar uzaklara gideceksin. Gel diyor etrafında etrafından yap yedi kere dön. Bunu söyler Buna delil olarak da işte diyor ki bakın Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın kıssası var Hızır ile. Bu kıssa bizim delilimiz diyor. Ama halbuki o kıssada onlara bir delil yok.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 Evet İmamı Nabi ilk hadiste bizlere Enes r.a. rivayeti diyor ki Enes, "Baba, Baba, Baba, Baba, radıyallahu anhuma Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Ömer'e haydi gidelim Ummu Eymen'i ziyaret edelim Baba, Eymen Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba,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 Fakat <gülüyor> ki Şeyh Al-Banī rahimahu Allah diyor ki bu İmam Navi'nin zikrettiği lafız değil de şu lafız böyle diyor: "Ma abki anla akonu alem, ağlamamın sebebi bunu bilmemek değil. Yani biliyorum Allah katında Peygamber'in için Allah katında olanlar daha hayırlı şeyler." Walakin ebki en el vahyi kad min es-sema. Diyor ki ağlamamın sebebi gözyaşlarımın sebebi Vahin diyor gökten ne bulması kesilmiş olması. Yani gök ile yerin irtibatı ne yapıyor? Bu manada kesil kesiliyor. Fehayjatahuma ala'l buka fa jaala yabki yani معه Ebu Bakir ve Ömer bu cevaba karşılık ne yapıyorlar? Ağlamaya başlıyorlar. Göz dökmeye başlıyorlar. Evet diyorlar hakikaten. Yani gökyüzüyle yeryüzünün ne oldu? Vahiy irtibatı kesilmiş oldu. Burada bu hadisi İmam Müslim rivayet ettiği bir hadis. Bakarsanız görürsünüz. Ebu Bakir ve Ömer ne yapıyorlar? Allah rızası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de hayatta ziyaret ettiği yaşlı bir kadın cazı ne yapıyorlar? Ziyaret ediyorlar.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 Ziyaret etmek isteyen kişinin yoluna. فَلَمَّا ata عَلَيْهِ قَالَ Ayna تُرِيدٍ Melek tabii ne yapıyor? Geliyor bu zata. Diyor ki nereye gitmek istiyorsun? Nereye gidiyorsun? قَالَ اُرِيدُ اَخَلْنِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَ Diyor ki şu köydeki, şu beldedeki kardeşimi ziyaret etmeye gidiyor. قَالَ هَلَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ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 "غير أني أحببته في الله. Yalnızca onu ne yaptım? Allah için sevdim, kardeşimdir. فَإِنِّي رَسُولُ الْلَّهِ Diyor ki melekte bunun üzerine. "قالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ. "Ey adam, bil ki ben Allah'ın Allah tarafından sana gönderilen bir elçim, bir meleğim. "بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَّتَهُ فِي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 kim diyor aleyhissalatü vesselam, bir hastayı ziyaret ederse, hasta ziyaret ederse, اَوْزَارَ اَخَلْ لَهُ Allah için bir kardeşini ziyaret ederse, "Nadahu <gülüyor> munadin" Bir seslenici, bir nida edici seslenir. Der ki, بِاَنْ <gülüyor> تِبْتَ Ne güzel oldun ziyaret edene, hasta ziyaretinde bulunan, kardeşin ziyaret edene. Ve tabe yürüdüğün yol senin ne güzeldir. Ve tebevveten el cenneti menzila. Ve cennetteki yerine hazırlan. Hazırlandın. yani cenneti hak ettin. Yani hasta ziyaretinin, bir müslümanın kardeşini ziyaret etmesinin, Allah'ın ziyaret etmesinin ezri çok büyük. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hadis alimleri, şevahitleriyle birlikte, şahitleriyle birlikte bu hadisin sahih olduğunu söylüyorlar. Tabi hasta ile alakalı başka müjdeleyici hadisler de var. Mesela Sahih Müslim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki A'idul marid fi mahrafetil cenneti hatta yerci'a Hasta ziyaretine giden, hasta ziyaretinde bulunan kişi gitmiş olduğu yerden çıkıncaya dek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 diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh nakletti hadisi. Diyor ki semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Ma min muslimin yaudu musliman guduwatan illa salla alayhi sab'una alf -e melek hatta yumsi. Bir müslüman müslüman kardeşini sabahleyin hasta kardeşini ziyaret ederse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 وَكَانَ لَهُ خَرِيْفَ خَرِيفٌ fil cennet Ve cennette onun neyi olur? Harif, hurma bahçesi. Diyor ki el Asir Esir, fi فِي غَرِبِ الْحَدِسِ adı kitabında, harif, hurma bahçesi, cennetteki hurma bahçesine denilmiştir. Onun için böyle faziletli amelleri kaçırmamak lazım. Hasta ziyareti, hele hasta akraban ise, yakın arkadaşın ise, Hemen direkt gidip 70 bin meleğin akşamı kadar sana dua etmesini ne yapabilirsin, elde edebilirsin. Ama şimdi ya kalkacağız, gideceğiz, arabaya bineceğiz, para vereceğiz, yolda çıkacağız. Dışarı soğuk. Şimdi kim gider? Telefon ederiz, geçmiş olsun deriz, değil mi? Mesaj atarız gibi bahaneler çok. Dördüncü hadis: Ebu Musa el-Şarî, r.a Anhu ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnnemâ meselul celisil salihî ve celisil su'î ke miski ve nafihil kir. İyi arkadaş ile kötü arkadaşın diyor örneği koku taşıyan, kokuculuk yapan kimseyle körük üfleyen, ateş üfleyen İnsana benzer. Demirci hani nasıl demirci ateşine ne var? Eskiden hala öyledir. Eski böyle geleneksel demirci ama körük vardır. Onu böyle sürekli ne var? Hava pompalar, hava üfledir. Ateş ne olsun? Kor olsun. Artsın o demiri bükecek. Diyer Galatasaray mesela. İyi arkadaş kokucuya benzer. Koku satan kişiye benzer. Kötü arkadaş da kime benzer? Böyle körük üfleyen çürükle hava basan adama benzer. Fehamilul misk emma en yuhziyaka. Koku sahibi olan, kokucu olan kimse ya sana ne var koku verir. Ve emma en tebtaa minhu yadsa en lan satın alırsın. Koku. Ve emma en tecde minhu rehan tayyiba. Yani eğer sen ondan koku satın almazsan, o sana koku vermezse en düşük haliyle sen ondan ne duyarsın? Güzel koku duyarsın. Burnuna ne gelir? Güzel koku gelir. Diyor, i̇yi arkadaş böyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sana sürekli iyiliği emreder, iyiliğe davet eder. Sen sürekli bir güzellik bulursun. Ve nâfikul kîri körükçü ise, körük üfleyen, üfleten ise اِمَّ en يُحْرِقَ ثِيَابَكْ Ya diyor elbiseni yakar. Bakın benzetme Orada üflerken, oradan bir şey sıçrar. Kıvılcım, ateş. Elbiseni ne yapar? Yakar. وَاِمَّ en tecde مِنْهُ رِيْحَنْ مُنْتِنَ Ya da onun yanında ne yaparsın? Kötü bir koku duyarsın. Yani sana gelen koku ne olur? Kötü olur. İşte iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali de böyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam.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 Beşinci hadis ediyor ki ne bir hadiset mesela, ton kahol mer atulı 40 kadın şu dört şey için evlenin evlenirler. Genelde insanlar kadının bu dört hususuna bakarlar derlerler. Limaliha malına mülküne, öyle hesabiha soyuna, öyle cemaliha güzelliğine öyle diniha din dalına. Yani sen hayatında aynı yastığa baş koyacağın, hayatını geçireceğin. Hayatını beraberce geçireceğiz. insanı seçerken ne yap diyor Aleyhisselatü Vesselam? Faz far bi din. Dindar olanı seç diyor. Yani sana hayat bu arkadaşlık edecek. Bir insanın ne olması lazım? Dindar olması lazım ki seni hayra sevk etsin. Hani sürekli söylüyoruz ya, eğer hayır sahibi bir kimse değilse, hayrı isteyen bir kimse değilse, eşin kendisiyle birlikte seni nereye çeker? Çukura çeker. Kötülüğe götürür. Diyor ki Aleyhisselatü fazla fazfar bizat din terbet yedek. Dindar olanı seç. ve Bu şekilde ne yap? Senin elin toprağa değsin. Yani huzura kavuş, rahata kavuş. Mutlu ol. i̇bn Abbas rivayeti Kâlen Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Cibri Le Cibril Mâ yemnâuke en tezûrana mimma tezûrana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 لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا önümüzdeki, وَمَا <gülüyor> خَلْفَنَا ve khalfena, bunların arasındaki her şey, O'nundur. Yani melek bile kulluğunu orada ne yapıyor? İfade ediyor. Ya biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın görevlendirmesiyle iniyoruz. Bu hadisinde işte Bukhari'nin rivayetlerinden. 7. hadis Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kan, La tsahib illa mu'mina. Nebi Aleyhisselam dedi ki: "La illa mu'minen. Mümin olan kimseden başka hiçbir insanla ne yapma, arkadaş olma, dost olma, arkadaş. Araplarda da bir atasözü vardır. Derler ki: "Es-sahibu sahib." Yani es-sahib sahib. Arkadaş çekendir, götürendir. es arkadaş, sahib çeken, götüren. Yani arkadaş nereye giderse seni oraya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 Arkadaş. La tusahib illa mu'minen ve la yekul ta'ameke illa taqi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam yemeğini takvalı insandan başkası da yemesin. Yani seninle yakın olan, senin yemeğini yer insanlar ne olsun? Takvalı insanlar olsun. Revahu Abu Davud. Sekizinci hadis. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme racul ala dini halilihi. Kişi arkadaşının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 diye bir kontrolde bulun. Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmicilerin rivayeti. Dokuzuncu hadis Ebu Musa Aleyi radıyallahu anh ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal el maru ma'amen ahab Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette de böyle olacak. Sen kimi seviyorsan ona ilhak edileceksin. Onunla beraber olacaksın. Ve bir rivayette, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Rajul yuhbûl Qawm, vâlim Bir adam, şu kavmi seviyor ama henüz onlara katılamamış, ya falanca kavim göçmüş gitmiş. Ama bu insan onları seviyor. Diyor ki Aleyhisselam, "Elmar Kişi, sevdikleriyle beraberdir. Sen Peygamber'i seviyorsan, ashabını seviyorsan, onlarla beraber. Ahiret. Onların makamı neyse, cennetse sen de onlarla beraber olsun. Ama kimilerde var ki maalesef gençlik. Adam kimi seviyorsa onun gibi oluyor dünyada. Bir pop sanatçısına hayran oluyor. Onun şekline giriyor. İşte bir tiyatrocuyu seviyor. Onun halini alıyor. Bir piyanocuyu seviyor. Onun şekline giriyor. Ama <gülüyor> Kendi samimiyetimize bakmak istediğimiz zaman biz acaba Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne kadar seviyoruz? Ben ne kadar ona benzemeye çalışıyoruz? Sokakta adam bakıyorsun, aykırı! Yani İstanbul gibi bir yerde bile onun gibi 10 on tane belki zor bulursun. Giyiniş olarak, kılık olarak, kıyafet olarak, saç tarzı olarak adamın her tarafı delik deşik olmuş. Oraya küpe takmış, buraya bir şey takmış. Acayip bir tip ortaya çıkmış.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 Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. 10. hadis: "Enne Arabiyen kâle li sallallahu aleyhi ve sellem: metâs çıkmış bir adam gelmiş. Geçen haftalarda söyledik ya derslerde. Sahabeler diyor ki: "Bizlere Allah Resûlü aleyhissalatu vesselam'a soru sormak ne yapılırdı? Yasaklanırdı. Soru sorma sormazdık. Ne emir olunuyorsa onu yapardık." Dışarıdan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 Ne götürüyorsun? Gale, diyor ki bu Arabi. "Hubbullahi ve Rasulihi." Allahı ve Rasulünü sevmek. Benim oraya hazırladığım amel. Gerçek seviyemem. Dille değil yani. Tabi bu da ne olur? Önce kalple olur. Kalple. Sen tamamen ahlbette diyor ki Allahü Eşsas O halde sen sevdiklerinle beraber muttafakun Aleyhi. Bir rivayette de Bukhari rivayeti diyor bunu bu lafı. Diyor ki bu Arabi. Ma aadettu lha min kathir saumun, walla salatin, walla sadaka Ne çok oruç tutarak ne çok namaz kılarak, ne de çok sadaka vererek hazırlanamadım.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 11. hadis İbn Mesud'dur radıyallahu anh. "Kala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, qala ya Rasulallah, keyfe taqulu fi rajulin ahabba qauman ve lem yalhaqihim?" sallallahu aleyhi ve sellem, "El mer'u ma man ahabba." hadis. 12. hadis Ebu Hurayra hadisi. Nebi, sallallahu aleyhi ve sellem قال, ma i̇nsanlar, diyor, vesselam, insanlar madenler gibidir. "Kema'adiniz zahabi vel fiddah." Altın ve gümüş madenleri gibi. Hıyaruhum fil cahiliyeti hıyaruhum fil islam idâ faqihû. Cahiliyede hayırlı olanlar, cahiliye döneminde hayırlı olanlar Müslüman oldularsa eğer, İslam'da da hayırlı olanlardır. Eğer Allah'ın dinini fıkh etmiş iseler, Allah'ın dinini idrak edip anlayabilmiş iseler. Bakın ölçüney, Cahiliye döneminde hayır sahibi olmak, kaliteli bir adam olmak değil. Oradan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 Yani ruhlar birbirlerini tanırlar. Daha önceden. Ve ma minha 'telef. Böyle birbiriyle tanışan, birbirlerinden maruf gören ruhlar 'telef. Birbirine ne var sınır Ve ma tenâkera minha Birbirinden tanımayan, birbirlerinden münker gören, kötü şeyler görenler de احتلف. Sürekli geçimsizlik olur. Ravahu muslim. muslim.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 Türkiye'de Veysel Karani diye bilmiyor biliyorsunuz. Diyor ki İbn-i Cabir Kâne Ömer İbnü'l i Kattab radıyallahu anhü İzâ ete aleyhi emdâdu ehlil Yemen se'elehum Ömer İbn-i Kattab Medine'ye Yemen'in yardımcı bölükleri geldiği zaman o askerlere, o insanlara sorardı. Derdi ki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 Ne var? Az sonra hadiste göreceğiz. Hatta ete ala uveysin radıyallahu veysin fe kâle lehu ente uveys ibn amir Ömer radıyallahu anh uveys yanına geliyor diyor ki sen misin diyor uveys ibn amir fe kâle na'am kâle min murâdin thumme min karan Şimdi Ömer radıyallahu anh tekkid ediyor. Soruyor acaba aynı Övesten mi bahsediyoruz? Murat kabilesinin Karan, yani Karne diyoruz ya. Karan kabilesinden misin? Qala nam. Diyor ki Oeest evet, oradanım. Diyor ki fe kana bika baras. Fe kana bika baras. Sende deri hastalığı var mıydı? Cilt hastalığı. Fa bari'te minhu illa mawdi' Bu hastalık sende iyileşti, şifa buldun. Ama bir dirhem, para miktarı sende o, o hastalığın hala izi var mı? Ömer O'dan <gülüyor> sürekli ne yapıyor? Sürekli soruyor. Kale naam. Kale leke validetun Annen var mı? Anan var mı? Kale <gülüyor> naam. قال, diyor ki Ömer, semaettu Rasulullah sallallahu aleyhi vassallem. Ne diyor? Rasulullah sallallahu aleyhi vassallem. Ne derken işittim? Yüce Ali ibnu Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson bin Uyayson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 Allah Resulü Aleyhisselam. Eğer o adama denk gelirseniz denk gelirsen senin için Allah'tan magfer et. Allah'ım bu Ömer'i affeyle diye Allah'a dua etmesini isteyin. Ömer Radıyallahu anh uyanık. Ahireti için. Şimdiki insanlar dünyası için uyanık. Ahiret için saf. Yani çok saf. Şu olayın üzerinden geçmiş. Ömer Radyan geliyor. Yemen'den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 Allah'a dua et, bize ne yapsın? başlasın. Bizim için Allah'a dua et. Bunda bir beysi yok. Ama saf akılları, saf köylü insanları kandırmak için bu tür delilleri zikrederek ne yapıyorlar? Kendi hocalarına, şehitlerine bağlayarak insanları Allah'a ortak koşturuyorlar. Ayaklarını öptürüyorlar. Medet umduruyorlar. Yetiş Efendi Hazretleri, Himmet Efendi Hazretleri diyerek dua ettiriyorlar insanları. Fekâd-ı Ömer, eyne Aver dedi ki: "Oysa e, nereye gitmek istiyorsun?" "Qale el-Kufa." "Qala ela aktubu laka ila amiliha." Oysa diyor ki: "Kufa'ya gitmek istiyorum." Aver diyor ki: "Oranın valisine yazayım da bir şeyler seni karşılasınlar. Sana ilgi, ilgi göstersinler." Diyor ki: "Qale ekuunu fi gubara'i'n-nas uhibbu ileya." Fakir insanlarla birlikte olmak, fakir olarak yaşamak diyor. Ben benim isteğim. Ya istemiyor. Arzu etmiyor Ömer'in vaadesine yazı yazıp onu ona verip o mektubu onun huzuruna çıkıp özel bir ilgi istemiyor. Garip insanlar. Felamma kana min Gelecek sene bir sene sonra hac zamanında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 Eski bir evde yanında böyle eşyası az bir şekilde yaşarken bıraktım. Yani, o halde. Şaşalı, lüks bir yerde yaşamıyor. Şimdi bu Veysi radıyallahu anh'ı taklit ettiğini söyleyen, onun kısalarından kendi hocalarına şirk delilleri çıkaran adamlar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 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه duyduğu hadisi naklediyor Az önce söylediğimiz lafızlarıyla bu adam Uveys'e geliyor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 فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُنِي اَنَّ لِي بِهَا اَدْ دُنْيَا Ömer diyor ki öyle bir kelime ki bu diyor yani dünya bunun karşılığında bana verse beni bu kadar mutlu etmezdi. Ancak rivayet zayıf dediğimiz gibi. Son hadis i̇bn Ömer hadisi Kânen <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yezur-u Kuba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'yı ne Kuba mescidini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 أشهد أن لا اله إلا الله وأنت أستغفرك